بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ الله اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهْدُا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله. Elhamdülillah Müslüman olduğumuzdan dolayı tevhidimiz hayatımızın her yerine müdahale ediyor. Bunu geçen hafta neyle alakalı gördük? Müslümanın ne ahlakıydı? Ev ahlakıydı. Hamdolsun Allah Subhanehu ve Teala o kadar mükemmel bir din indirmiş ki bizim evimize müdahale ettiği gibi ibadet yaptığımız mabetlere de ne yapıyor? Ahi? Müdahale ediyor. Allah nasip ederse bugün mescit adabı hakkında konuşacağız. Bir Müslümanın mescitlerde nasıl oturup bakması gerektiğini, mescitlerin kadru kıymetinin ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Rabbim bere, bereket versin. Şimdi Cin suresinin 12, 18. ayetinde Allah subhanahu ve teala aslında meselenin özetini bize öğretiyor. Diyor ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Sadece Allah'ındır. فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah ile başka birine dua etme. Bak asıl mesele yine ne? Tevhid. Yani evinde de tevhid, camide de tevhid. Şimdi mescitte, camide üzerine niye burada vurgu yapılmış bu ayette? Çünkü ibadethanelerde genelde Allah'a şirk koşulur. Mabetlerde Allah'a şirk koşulur. Ama asıl mabetlerin neyin üzerine kurulmuş olması gerekir? Tevhid temeli üzerine kurulmuş olması gerekir. Allah subhanahu ve teala burada bunu bize öğretiyor. Ve biz de şunu öğreniyoruz. Biz Müslüman olarak Rabbimizin hakkını her yerde kururuz. Her yerde muhafaza ederiz. Sadece evlerimizde değil. Mescitlerde de öyledir. O zaman bizim ile toplumumuz arasında çok belirgi bir fark ortaya çıkması lazım. O da şöyle. Toplumun kendisi için, düşündüğü için imanı iddia ettiği ilah sadece camiye karışıyor. Ama hayatlarına karışmıyor. Tamam. Onun için bak biz evden başladık. Ondan sonra ticaretine karışmıyor. Çocuklarla arasına karışmıyor. Hanımlar arasına karışmıyor. Haşa ve kerim. Alemden Rabbi olan Allah hayatın her yerine müdahale eder. Evimize müdahale ettiği gibi mescidimize bile müdahale eder. Ondan sonra bakın çok güzel bir ayet var. Araf suresinin 31. ayeti. Çok hoşuma gidiyor bu konuyla alakalı. Diyor ki Rabbimiz orada Ya beni Adem Ey Adem oğlan. Ey ademen oğulları, "Huzuz zinetakum mescid." Her mescidin yerinde, mekanında zinetlerinizi takın. Zinetlerinizi alın. Tamam? Şimdi buradaki zinetten kasıt birçok şey anlayabiliriz. Genelde tefsirlere baktığımızda alimlerimiz şöyle açıklıyor. Diyor ki Kureyş Kabe'yi çıplak bir şekilde tavaf ediyordu. Çırıl çıplak. Tamam? Bu da aslında neyin delili? duygusallık şeriat üzerine olmadığı sürece insanı batıla götürür. Neden? Duygusallık insanı neden batıla götürür? Çünkü Kureyş neden çıplak bir şekilde tafif ediyordu? Biz çok günahkarız, biz bu elbiselerle çok günah işledik, biz bunlarla Allah'ın önüne çıkarmayız. E ne yapalım? Bunları üzerimizden çıkaralım da çıplak bir şekilde Allah'a yaklaşalım. Zih zihniyet bu. Ondan dolayı zinetlerinizi takının, çoğu alimler şöyle mana vermiş, elbiselerinizi takının. Yani bunu çıplak bir şekilde yapmayın. Genelde tefsirlerin ağırlık verdiği bakış bu. Ama sadece bu mu? Hayır. Zinet bundan daha geniştir. O da nedir? Gerçekten zinet manasında yani camiye gittiğinde, mescide gittiğinde güzel bir şekilde git. En güzel şeylerini giyin. Bununla alakalı inşallah Allah nasip ederse hadisleri, rivayetleri de göreceğiz. Başkaları nasıl mana vermiş? Zinetlerinizi takının, edeplerinizi takının. Bak bunu da göreceğiz. Bununla alakalı da çok fazla rivayet var. Yani sen Mescide gittiğin şekline bile Rabbin müdahale ediyor. Bir de şimdi mescid ile ev arasındaki en büyük farkı söyleyeyim. Bu ders boyunca aklımızdan gitmesin. Şimdi ev halkında sen müdür olabilirsin. Erkekler, kadınlar üzerine kavvamdır. Doğru mu? Bir sistematik var. Senle ailen tek başına orada güzel bir şekilde evinde şey yapabilirsin. Mescid öyle değil. Mescidde bir sürü Müslüman var. Ondan dolayı mescid aslında şunun simgesidir. Cemiyetin cemaatin maslahatı her zaman fertlerin maslahatının üzerindedir. Bakın burayı iyi anlayın bu usuldür ha. Tekrar söylüyorum. Cemiyetlerin, hareketlerin, cemaatlerin maslahatı her zaman tek olan insanların maslahatının üzerindedir. Onun için göreceğiz ahlak genelde bu konuyla alakalı gelen ahlaklar ve adablar hep bununla alakalı olacak. Cemiyetin rahatını bozmamak üzere. Allah nasip ederse bunu göreceğiz inşallah. Rabbim bereket versin. Evet. Ondan şunu anlıyoruz. Bu okumuş olduğumuz ayetlerden, şimdiye kadar yapmış olduğumuz derslerde İslam adabı hayatın her yerine amel etmek için dokunuyor. Bakın tekrar ediyorum. İslam adabı hayatımızın her yerine amel etmemiz için dokunuşlar yapıyor. Biz de ne yapacağız? Bunları öğreneceğiz, ona göre amel edeceğiz. Başka bir çıkar yolu yok. Ee, bu konuyla alakalı bir hadis söyleyeyim. Normalde aslında yeri burası değil. Birazcık daha sonra normalde dersin içinde okunması gerekir. Ben başta okuyayım. Neden? Bakın bu konuyla alakalı bu ecre, Allah'ın izniyle bu sevaba nail olalım. Bir bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kim namaz için güzelce abdest alırsa, ondan sonra farz namazı kılmak için gider de, onu insanlarla veyahut mescitte veyahut cemaatle kıllarsa, Allah o kişinin günahlarını affeder. Subhanu. Tamam? Bak sen Allah rızası için bir yere gideceksin. Cemaatle namaz kılacaksın. Mescitte namaz kılacaksın. Müslümanlarla beraber namaz kılacaksın. Bunu Allah rızası için yaparsan, güzelce abdestini alırsan, yola gidersen Allah senin günahlarını bağışlıyor. Normalde üzerine zaten farz olan bir şeyi yapıyorsun. Rabb'inin merhameti çok büyük. Tamam? Normalde fazla olan bir şey yapıyorsun ama buna rağmen Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Günahları döküyor. Ama burada yine bir şey var. Bakın son dersle alakalı mesela Ramazan'ın hazırlık hakkında konuştu. Bak burada da bir hazırlık var. Caminin, mescidin ortamındaki bereketi alıyorsan oraya giden yolda bile o bereketi hissetmen lazım. Bununla alakalı bakın birkaç tane rivayet daha var. Orada o bereketi nail olmak istiyor musun? Allah'ın senin günahlarına dökmesini istiyor musun? O zaman oraya gidişte bile güzel hazırlanacaksın. Abdestini güzel alacaksın ki ibadetini güzel yapasın. Mescide yola çıktık. Yani niyet ettik. Abdestimizi de güzel bir şekilde aldık Allah'ın izniyle. Mescide yola çıktık. Nasıl gideceğiz? Bakın Ebu Kata'da radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken birkaç kişi koşarak geldi. Bak camiye koşarak geliyorlar. Aleyhisselatü selam onlara soruyor. Size ne oluyor? Yani Kasetliği niye koşarak geliyorsunuz? Demek ki burada bir yadırgama var. Onlar da diyor ki ya Resulallah biz namaza yetişmek için acele ettik. Neden? Çünkü namazda değişik rivayetlere göre 20 küsür, 27 küsür daha fazla sevap var. cemaat kılınan namazda mescidde. Değil mi? Bundan dolayı acele ettik. Bakın öyle değil. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Namaza geleceğiniz zaman normal yürüyerek gelin. Sekineti ve vakarı yani ağır başlılığı elden bırakmayın. Yetiştiğiniz kadarını imamla kılarsınız. Kaçırdığınızı tamamlarsınız. Bu hadisi. Bak daha mescide gitmeden önce gidişatında bile İslam adabı belirlemiş. Ne yapacaksın? Ağır bir şekilde. Vakarlı bir şekilde gideceksin. Niye? Ahi Müslüman vakarlı olmasa lazım. Müslüman ağır başlı olmasa lazım. Bir de buradaki en büyük etken ne? Bak demek ki namazın içindekiler rahatsız olduğundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam soruyor siz niye böyle yapıyorsunuz. Bak burada yine neyi öğreniyoruz? Cemiyetin maslahatı kişilerin maslahatından daha önemli. Neden? Bak orada bir cemaat var değil mi? Namaz kılıyor. Başlamışlar. Zamanında çıkmışlar. Erkenden gelmişler. Evlerini zamanında terk etmişler. Veyahut işlerini zamanında terk etmişler. Gelmişler. O sevabı almak için oraya durmuşlar. Kuşuyla gelmişler. Abdestlerini güzelce almışlar. Sen belki işin birazcık daha sürdü. o değişik sebeplerden dolayı geç geldin. O adamın kuşkusunu kaçırma hakkı sende var mı? Yok. Allah sana böyle bir hak vermiş. Bak namaz olsa bile, tamam 27 kat daha fazla sevap olsa bile ona önceden gelen insanların cemiyetinin huzurunu sen bozamazsın. Allah subhanahu ve teala böyle bir hak vermemiştir. Evet bakın başka bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kâmet getirildiğinde namaza koşarak değil ağır başlı bir şekilde yürüyerek gelin, yetişebildiğiniz kadarını imamla beraber kılarsınız, yetişemediğiniz rekatları da kendiniz tamamlarsınız. Şimdi sen kalkıp bu konuda diyebilir misin? Ya ama ben sevabı daha çok istiyorum. Koşarak geliyorum. Ahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam asi olmuş olursun. Demek ki ahi yola çıktık, vakarlı bir şekilde geleceğiz. Vakarlıdan kasıt ne? Mesela arabayla geliyorsun. Acele etme. Neden? Hem kendini tehlike atıyorsun hem başkasılarını tehlike atıyorsun. Ama asıl burada kastedilen ne? Mescidin yakınında od içinde koşma. Diğer Müslümanların huşusu gitmesin diye. O zaman buradan kısacası ne anlıyoruz? Abi huzurlu bir şekilde geldiğinde huzurlu bir şekilde namazını kılarsın. Yine görüyoruz hazırlık önemli. Yani gelmiş olduğun şekil bile önemli. Bak da abdestinde aleyhissalatü vesselam başlıyor. Güzel bir şekilde abdest alırsa bak demek ki burada bir hazırlık var. Peki ahi camiye gittiğimizde hangi duayı okuyacağız? Aleyhissalatü vesselam diyor ki şöyle dua ediyordu. Allahümme ic'al fi kalbi nuran. Allah'ım benim kalbim nurlu kıl. Tam nurlandır. Ondan sonra vafi basari nuran gözlerimi nurlandır. Vufi sem'i nuran kulaklarımı nurlandır. Ve an yemini nuran sağ tarafımı nurlandır. Ve an yemini nuran ve an nuran sağımı ve solumu nurlandır. Ve nuran üst tarafımı nurlandır. Nurlu kıl ve tahti nuran ve alt tarafım nurlandır. Bak her yeridir aşağıda, yukarıdan, sağdan, soldan. Ve emam nuran ön tarafım nurlandır. Ve halfi nuran ve arka tarafım da nurlandır. Ondan sonra bak en son ne diyor? Ve cealli nuran benim kendimi nurlandır. Camiye gidildiğinde okunacak dua budur. Allahumma amin. Şimdi bunu okuduk. Yolda bunu okuduk. Mescide yaklaştık. Mescide gireceğiz. Bunun da bir adabı var. Mescide girerken ve mesciden çıkarken özel dualar var. Bunları Allah'ın izniyle ezberleyelim. Hıfzımızda bulunsun. Rabbimize hayırlı mescitler nasip eylesin. Razı olduğum mescitler nasip eylesin. Şimdi girerken ve çıkarken önce salavat okuyoruz. Allahümme salli ve sellim ala Muhammed ve ala a'li Muhammed. Ondan sonra şöyle diyoruz girerken. Allahümme iftehli abvâbe rahmetik. Ey Allah'ım rahmetinin kapılarını bana aç. Rahmetinin kapılarını bana aç bu girdiğimizde. Bir de girerken sağ ayakla giriyoruz. Sünnetten'dir ha. Ayşe annemi söylüyor. Asura hadisi de okuyacağız inşallah. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir işi yaptığında hep sağ taraftan başlardı. Sol taraftan değil. Tamam mı kardeşim? Şimdi camiye girdik, işimizi hallettik, farz muall diyelim ki bununla asura okuyacağız. Çıkacağız. Çıktığımızda nasıl okuyoruz? Yine Allahumma salli ve sellim ala Muhammed ve ala al Muhammed. Ondan sonra diyoruz ki Allahumma inni es'eluke min fadlik. Ey Rabbim ben senin fazlından. Ondan sonra senin rahmetinden istiyorum. Çıktığımızda da böyle dua ediyoruz. Ya Rabbi senin lütfundan istiyorum. Ondan sonra bakın daha yine söylemiş olduğumuzun delilini de zikredelim. İmam Bukhari rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Ayşe annemiz ve vesselam temizlenmeye Ondan sonra saçını taramaya, ayakkabısını giymeye varıncaya kadar her işi sağdan başlamayı çok sever. O zaman neyi anlıyoruz? Ahi girerken sağ, çıkarken sol. Bu şekilde olması lazım. Evet. Hatta Enes Radıyallahu anhü hakimin rivayet etmiş olduğu bir hadiste sağ ayakta girip mescitten sol ayakta çıkmanın sünnet olduğunu söylüyor. Enes imni Malik Radıyallahu Anlaşıldı mı? Şimdi camiye girdik, mescide girdik. Ondan sonra nerede duracağız? Aleyhisselatü diyor ki, erkeklerin oluşturduğu safların en hayırlısı en öndeki saftır. En kötüsü ise sondaki saftır. Kadınların oluşturduğu en hayırlı saf en arkadakidir. En kötüsü de en öndekidir. Allah Allah kadınlar da mı mescide gelir? Evet gelir. Onunla alakalı şartları inşallah az sonra göreceğiz. Anlaşıldı mı? Erkeklerin camiye geldik, duamızı okuduk, sağ ayağımızla girdik. Zaten temiziz. Çünkü Müslüman zaten abdestli gezer. Camiye geldikten sonra gerekirse abdestini de tazeleyebilir. Girdi mescide en önünde durması en faziletlisidir. Müslüman erkek için. Müslüman erkek niye arkada durur ki zaten? Çabuk bitsin de dünya meşgaleme gideyim. En önde olan o kadar Allah Subhanahu ve Taala yakın olmak ister. Kadınlarda ise niye arkada? Erkeklerden uzak dursunlar. Çünkü namazda aklına başka şeyler gelmesin, fitne gelmesin. Onunla alakalı inşallah sonra detaylı bir şekilde derilendireceğiz inşallah. Hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer insanlar birinci safın ne kadar faziletli olsalarını bilseydi arkasından kura çekmekten başka yol bulmasalardı yani artık o kadar çok insan geliyor ki mecbur kura çekecekler. Diyor ki kesinlikle kura çekerler. Birinci safta durmaların ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi. Diyor ki başka şekilde de kalmadı. İlla diyor kurah çekerlerdi. Yine İmam Bukhari'nin ve etmiş olduğu bir hadis diyor ki sabah ve yatsı namazlarını diyor ilk safta kılmanın ne kadar faziletli olduklarını bilselerdi oraya emekleyerek dahi olsaydı yine gelirlerdi. Emekleyerek Sübhanallah. Şimdi mescide geldik. Tamam Allah'ın izniyle. Peki hangi vaziyette geleceğiz? Mescide hangi vaziyette geleceğiz? Şimdi bu da aslında ön hazırlıkla alakalı bir şey. Değil mi? Bakın bir hadis okuyayım. Ebu Davud rivayet ediyor. Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, her kim şundan yerse, bazı rivayetlerde sarımsak diyor, bazı rivayetlerde soğan diyor, bazı rivayetlerde pırasa diyor. Ha? Yani eziyet, koku veren sebzeleri sayıyor Aleyhisselatü selam Hatta hadiste diyor, sarımsak, soğan ve pırasa dedi. Dedi ki, bizim mescitlerimize yaklaşması. Aleyhisselatü Vesselam insanları mescitten alıkoyuyor. Enteresan değil mi? Normalde biz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl biliyoruz? Bizim toplumumuzun içindeki müşriklerin anlatmasıyla. tamam? Hep Aleyhisselatü Vesselam bir tarafını gösteriyorlar. Rahmet peygamberi, yetimlerin başını okşadı. Anlatabiliyor muyum? Laleler dağıttı, işte güller dağıttı. İlâ akhir bu şekilde. Doğru ki bunlar yanlış değil yani. Ama sadece böyle mi? Hayır bak düşünsene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnsanları mescitten kovuyor tabiri caizse diyor gelmesin. Hatta kovduğuna dair asıl bir rivayet okuyalım inşallah. Neden? Çünkü akıba sen soğan yersen, sarımsak yersen yanındaki Müslüman'a eziyet verirsin. Bak yine burada ne geliyor? Cemaatın maslahatı kişilerin maslahatından önce gelir. Başka bir hadiste diyor Ali Sattwasam kim bunları yerse bizim mescitlerimizin uzak dursun ve evlerinde otursun. Bak emir sıgasında götürüyor. Bakın peki neden? Neden aleyhissalatü vesselam ben diyor Bakın yine İmam Bukhari ve Müslüman muttafakun aleyhi rivayet etmiş olduğu bir hadise diyor ki kim bu pis kokulu sebzeden yerse sakın bizim mescidlerimize yaklaşmasın. Çünkü insanların rahatsız olmuş olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur. Hatta başka başka hadisler var. Aleyhissalatü vesselam diyor ben bunu yemiyorum çünkü ben meleklerle konuşuyorum. Onlar da bundan rahatsız oluyor. Hakikaten Allah için soruyor. Melekleri rahatsız etmek ister miyiz? Veyahut Müslümanları rahatsız etmek ister miyiz? Allah muhafaza diyoruz. Bakın bununla alakalı size şahsi yaşamış olduğum bir şeyi, anıyı anlatayım. Şimdi Bir gün teravih geliyor. Böyle ilk defa, yani daha Müslüman değilim, İslam olmuşum. Tamam mı? İlk defa teravih kılacağım. Yani öyle bir şevkle bekliyorum ki subhanallah. İnanılmaz böyle bir sevinç var. İlk defa teravih kılacağım bilinçli bir şekilde. Ondan sonra abi teraviye durduğum, yani inanılmaz bir huşu, çok güzel böyle Allah azzeyle çok güzel hissettiriyor. Yanıma biri geldi. Yani Allahu Ekber insan o kadar sigara kokar mı? Adam sanki yani affedersiniz kül tablasıyla öpüşmüş de gelmiş yani. Tamam O kadar kokuyor. Abi huşu, ondan sonra takva, artık ne derseniz pst, o sigaranın, dumanı uçtu gibi uçup gitti. Tamam, i̇çimde kin oldu yani. İçimde bildiğim kin oldu. Abi bu eziyeti hiçbir Müslümana yapamayız. Böyle bir hakkımız yok. Ali Vesselam men etmiş. Şimdi iki kişi geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine. Soğan yemiştir, sarımsak yemiştir, kokuyorlar gayri. Aleyhisselatü Vesselam diyor çıkarın bunlar burada. Ömer radiyallahu anh bunları kovalıyor. Tamam mı? T diyor cennetül bakiye kadar baki mezarlığın oraya kadar adamları kovalıyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu sadece söylememiş, uygulamış da. Şimdi şarihlerden biri bu hadisi... Şerh ettiğinde ne diyor biliyor musunuz? Yo, bu kadar hadislere rağmen, bu kadar açık ifadelere rağmen biri kalkıp yine de soğan yiyip mescide giderse, sarımsak yiyip mescide giderse yo, bu onun imanının zayıflığındandır. Bambaşka bir şey söyleyeceğim bu konuyla alakalı. İnşallah iyi dinleyelim. Bakın sarımsak asıl itibariyle helal değil mi? Hatta çok faydalı değil mi? Soğan, pırasa asıl itibariyle helal değil mi? Ki bak soğanda dünya kadar şifa var değil mi? Helal olup da insanlara eziyet veren şeyleri de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapıyorsa, sizce bugün sigara içen Müslümanlara Allah Resulü ne derdi? Veyahut Khattab'ın oğlu Ömer radiyallahu Anhu bugün sigara içen Müslümanlara ne derdi? Abi? Allah'tan korkmak lazım. Bakın buradaki illet nedir? Eziyettir. Sigara içen Müslüman herkese eziyet eder. Bak sadece mescitte değil, evindeki eşi olsun, çocukları olsun, arkadaşları olsun, diğer Müslümanlar olsun eziyet eder. Tamam mı kardeşim? Ondan dolayı bakın. Bu aslında neyi gösteriyor bize biliyor musunuz? Sigara içen Müslüman da melekler nefret eder. Yani soğanda ve sarımsakta bile böyleyse ki çoğaltabiliriz ama başka pis kokular da olabilir. Yani sadece sigara da değil başka bir şey de olabilir. Tamam mı? Adamın çorabı mesela çok kötü kokuyor olabilir. Bu eziyettir. Bu şekilde mescitlere gidilmesi. Onun için bak ilk başta neyi okuduk? Zihnetlerinizi takının bütün mescitlerde değil mi? Temiz bir şekilde gidilmesi lazım. Kısacası bu. O zaman ne yapacağız mescitlere gitmeden önce? Abi kendimizi kontrol etmemiz lazım. Acaba başkalarına rahatsızlık verecek bir şey var mı? Yok mu? Bu da şu açıdan hassas. Şimdi bazı insanlar bazı hasletler kendisinde olduğundan belli bir zaman sonra artık hissedemiyor. Misal veriyorum. Sigara içen adam kendisini sigara koktuğunun farkında değil. O zaman bu konuda ne yapacak? Tekrar tekrar düşünmek lazım. Acaba gerçekten böyle bir şey var mı? Sadece sigara olmasına gerek yok. Adamın ağzı mesela kokuyor olur. Adam hiç fırçalamıyor mesela Bu da eziyettir. Olmaz yani. Mescide girdik gayri. Duamızı da yaptık. Hazırlıklı bir şekilde de geldik. Ne yapacağız? Yine muttafakun aleyh rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılsın oturmadan. Oturmadan iki rekat namaz kılsın. tahiyatul tamam? mescid. Bunu ne için yapıyoruz? Bu bir nevi Mescidi selamlamak içindir. Ha? Sünnettir. Ve ve vesselam emrettiğinden dolayı müekket sünnetlerdendir. Kılsın diyor. sünnet sünnetlerdendir. Sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde öğretmiştir. Şimdi mescit ortamına girdik kaydı. Namazımızı da kıldık. Tahiyyatül mescidimizi de yaptık. Nelere dikkat etmemiz lazım? Birazcık onunla alakalı konuşalım. Ama hep şunu göz önünde bulunduracağız. Müslümanlara eziyet veren neyse o bize yasaktır. Anlaşıldı mı? Aslında meselenin özeti bu. Bakın mesela bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki An enesine radıyallahu anhu, enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki El busaqu fil mescidi khatiyatun. Diyor ki mescitte tükürmek günahtır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bakın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam mescidini tasavvur edin. Topraktan, taştan. Yani halı yok bizim mescidler gibi. Orada bile diyor ki tükürmek yasaktır. Günahtır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve keffaratuhâ defnuhâ. Onun kefareti nedir? Yani onu ne yapacaksın ahim? Yani örtmesi nedir? Onu ortadan kaldırmaktır. Yani yaptın böyle bir hatayı diyelim. Mecbur kaldın. Ne yapacaksın? Üzerini kapatacaksın. Bakın başka bir hadiste Ali sattu sallam söylüyor yine Enes radiyallahu anhu rivayet ediyor diyor ki in hadhihi el mesacide la şeyin min Ali bu mescitler baul etmek için yani anladınız baul değil mi açıklama gerek yok baul etmek için veya hut böyle tiksindirici verecek şeyler için değildir. Böyle yapmasın diyor Ali sattu inma hiye li onlar bu mescitler ancak anmak içindir. Namaz içindir, <gülüyor> ve kıraatül Kur'an ve Kur'an'ı okumak içindir. Şimdi bir de Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kıble tarafında bir tükürük veya sümük veya balgam gibi bir şey görüyor. Kıble tarafında bir de. Aleyhissalem hemen oraya gidiyor, orayı temizliyor. Kendisi yapıyor bunu. Şimdi o zaman bunda ne anlıyoruz bu uygulamadan? Müslümanlardan kim, bak Müslümanlardan kim mescitte bir şey görürse yerli yerinde olmayan başka bir kirlilik olabilir. Yani illa tükürük diye düşünmeyin. Yani o şey yeri değil. Kendisi bunu düzeltmesi lazım. O zaman sen şöyle diyebilir misin? Ben yapmadım ben temizlemem. Bu müşriklerin akıl hakkında. Aleyhisselatü Vesselam mı oraya tükürdü? Hayır. E gidip temizledi. Yoksa sen Allah Resulünden daha mı eftalsi? Yok efendim işte bu mescidin görevlisi var. Ya tamam görevlisi olsun da bir Müslüman bir şey gördüğünde onu temizlemesi lazım. Genel itibariyle mesela olur yani insan bazen hasta olur, burnu akıyor olabilir. Ondan sonra böyle pis sesler çıkarması gerektirebilir. Şöyle balgam çıkarıyor habire. Şu anda da bir hastalık var biliyorsunuz. Mesela bunu mescitte yapamaz. mesela diyebiliyorsun ya ama ben balgam böyle sesinden rahatsız olmuyorum ki. E ya yanındaki Müslüman rahatsız oluyorsa. Evet habire sümüğünü çekiyor. Ben rahatsız olmuyorum ki. E, yandaki adam rahatsız oluyor. Onun için burada sadece kendimize bakamayız. Ortama bakmamız lazım. Eğer rahatsız olan Müslüman varsa o zaman bunu yapmamak lazım. Kısacası budur. Bu ve bunun gibi şeyler buna dahildir. Olur başka bir Müslümanın başka bir hassasiyeti olabilir. Anlatabiliyor muyum? O hassasiyete bir saygı göstermemiz lazım. Neden? Çünkü o adamın kalbine gelen soğukluk bütün ortamın bereketini kaldırabilir. Allah muhafaza. Ki biz aslında tam ne istiyoruz? Oraya gidelim, güzel bir şekilde namazımızı kılalım ki Allah subhanahu ve teala bizim günahlarımızı affetsin değil mi? İlk başta okuduğumuz hadiste olduğu gibi. O zaman bu gibi şeylere ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi bir hadis daha var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında yine kıble tarafında bir pislik var. Yani pislik derken necis değil, necaset değil yani. Ya balgamdır, tükürüktür, buna benzer bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam bunu görüyor, tamam mı? Çok böyle şey yapıyor. Zoruna gidiyor. Bir de kıble tarafından yani oraya doğru namaz kılınıyor. Tamam mı? Çok kızıyor Aleyhissalatu vesselam sinirleniyor. Ensar'dan bir sahabe hanım Aleyhissalatu vesselam'ın sinirlendiğini görüyor. Hemen kalkıyor, orayı temizliyor, bir de oraya kokular sürüyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu ne kadar da güzel oldu. Şimdi bak burada iki uygulama görüyoruz. Bir Aleyhissalatu vesselam kendisi yapıyor. Bir de Müslümanlardan başka bir sahabe annemiz yapıyor. Tamam? O zaman bu bize neyi gösteriyor? Bak bakayım. Bu şunu gösterir. Şimdi bazı insanlar bazı şeylere karşı hassastır. Mesela ben gördüm. Sen mescitte olan bir şeyden rahatsız oldun. Ufak bir şey. Görüyorum yani senin rahatsız olduğunu. Ama misal onun midesi kaldırmıyor olabilir ona elleme. Ama benim için hiç problem yok. O zaman ben ne yapmam lazım? Ben temizlemem lazım. Sana bırakmamam lazım. Buradan da bunu öğreniriz. Bu sadece mescitte alakalı bir şey mi? Hayır. Baktım bir Müslüman mesela bir fareden korkuyor yani. Olabilir Rahi fıtridir. Sen hiçbir sıkıntın yok. O zaman ne yapacaksın? Ona bırakmayacaksın. Alacaksın orayı temizleyeceksin. Herhangi başka bir şey de olabilir. Çoğaltabiliriz yani. Çünkü insanlar tuhaf tuhaf şeylerden ürperiyor yani. Adam mesela yani ben kendim şahit oldum. Limon diyorsun adam bayılıyor yani. Tamam mı yani geçmişte psikolojik bir sıkıntı yaşamış. Ve o şeftali diyorsun adam böyle kendinden geçiyor. Böyle şeylerde Müslümanlara eziyet etmemek lazım. Şimdi bakın subhanallah size birkaç tane çok muhteşem hadis okuyayım. Abi bakın mescitler Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid etme yeridir. Allah'a namaz kılma yeridir. Rabbimizin kitabını okumak yeridir. Kısacası ibadet yeridir. İbadet için orası Bakın, Bak. Aleyhisselam diyor ki Ebu Hureyre rivat ediyor. Men semi'a Kim bir adam duyarsa mescidin içinde yenchudu dallatan fil mescid mescitte bir şey arıyor. Yani sesli bir şekilde mescitte bir şey arıyor, tamam mı? kaybetmiş olduğu bir şey. Felliyakul. Bak emin istikrarına götürüyor. O adama şöyle söylesin. La raddah Allahu alek. Allah onu sana geri döndürmesin. Acayip değil mi? Alimler rahmet olarak gönderilmiş Muhammed Aleyhissalatu vesselam söylüyor. Diyor kim bir adamı görürse mescidin içinde bir şey arıyor. Kaybetmiş olduğu bir şey arıyor. Sesli bir şekilde gürültü yapıyor. İnsanları rahatsız ediyor. Diyor ki ona şöyle söylesin. Allah sana geri çevirmesin. Allah onu sana geri çevirmesin. diyor ki ondan sonra aleyhissalatü vesselam فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا Mescidler bunun için bina edilmedi ki. Yani sen oraya gel malını ara diye mi bina edildi? Hayır. Bak aleyhissalatü vesselam beddua ediyor adam. Subhanallah. Yine bu şekildedir. de ticaret caiz değildir. Ne değildir? Caiz değildir. Bakın mescitler ibadet yeridir. Para kazanmak yeri değil. O zaman bizim mescidleri bir daha gözden geçirmemiz gerekir. Doğru mu? Mescidler ticaret yeri değildir. Şimdi yine Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. اِذَا Men مَنْ يَبِيعُوا اَوْ يَتْبَاعُوا fil الْمَسْجِدِ Eğer diyor gördüğünüzde ya mal alınıyor ya da satılıyor. Yani bir ticaret var. فَاُولُوا O zaman din ki, bak emir sigasından getiriyor. O zaman din ki, la اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكْ Allah senin ticaretini kazandırması. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا Tamam. yine aynısını getiriyor daha aynı önceki ifadeyi diyor birini gördüğünüzde kaybetmiş olduğu bir malı arıyor fakulu <gülüyor> o zaman deyin ki la raddah Allahu alek Allah onu sana geri döndürmez aa ifade ağır değil mi mesajları tekrar gözden geçirmek lazım kesinlikle mesajları tekrar gözden geçirmek lazım Ali satt ve mescidine bir adam geliyor أن رجلا نشد في المسجد فقال içine geldi ve söyledi. Men daa el cemal el kim benim kırmızı deve gördü? Tamam mı abi? hadisi he. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissatü dedi ki la vecette. Onu bulamıyasın. Onu bulamıyasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnma me buniyetil mesacidu lima buniyet la. Çünkü diyor mescitler ne için kurulmuşsa onun için kurulmuştur. Yani ibadet etmek için kurulmuştur. Kur'an okumak için, namaz kılmak için, Allah'ı zikretmek için kurulmuştur. Diyor ki onu bulamayasın. Bir de Resulullah Aleyhissatü vesselam bid'at ettikten sonra adam o deveyi bir daha bulur mu? Rüyasında görür. O zaman bakın bu hadislerden neyi anlıyoruz? Ama ifadeler ağır, değil mi? Müslüman her şeyi yerli yerince yapar. de mescitlik işini yapar. Evinde evlilik işini yapar. Bu konuyla alakalı şimdi kitaplarda şey tartışılmış. Şimdi bir mescit var. Mescidin yan odası var. Yani mesela bu Avrupa'da daha çok yaygın. Ben Türkiye'de çok fazla görmedim. Türkiye'de mescit zaten eşittir cami. Tamam, öyle değil. Orada mesela bir yer yapmışlar böyle büyük bir yer. Namaz kılınıyor ama hemen yanında da böyle kahve çayı içmek için bir şeyler var. Orada ticaret yapılır mı yapılmaz mı? Bu konuyla alakalı alimler tartışmış. Şimdi Aleyzatue Vesselam Ayşe annemizin mesela evindeki onun duvarı mescide bağlı ticaret yapmıştır. Demek ki mescitten itibar edilmiyorsa, oraya mescit denilmiyorsa, orada da namaz kılınmıyorsa o zaman olur. Ama mescidin içine dahil, mesela bu eski mesela Kapı Camii düşünün. Şimdi caminin içine giriyorsun, değişik değişik yerler var ya. Mesela imam odası diyor, şu oda diyor, bu oda diyor. Bunlar örfen mescide dahildir. Orada o zaman yine yapamaz. Anlaşıldı mı bu aradaki fark? Peki neden abi? Bak bu ifadeler niye böyle ağır? Aleyhisselatü Vesselam niye bu kadar ağır ifadeleri kullanıyor? Şundan dolayı yahu zaten dünya bizi işgal etmiş. Zaten her yerden bağlanmış, Zaten vehin hastalığı bizi bitirmiş, tüketmiş yani. Bir mescitlerimiz kalmış Allah ile aramızdaki irtibatı güçlendirmek için. Oraya da mı ticaret gelsin? Bundan dolayı ifadeler o kadar ağırdır. Anlaşıldı mı? Yani kısacası mescidin o manevi ortamı kaldırmaz ticaret. Bak bir örnek vereyim. Düşünün itikaftayız. Çok bereketli, çok takvalı geçiyor. Allah subhanahu wa ta'ala zikrediyor. Ondan sonra abi oturuyor bir milyonluk bir ticaret yapıyor. Sesli bir şekilde telefonunu. Ortamın hali nasıl olur? Bitti. O, o maneviyat bitti yani. Mescidle alakalı bir hüküm daha var. Onu da söyleyelim inşallah. Cuma günleri. İmam hutbe okuduğunda... Dizleri dikerek oturmak caiz değildir. Aleyhissat olsun buna neh yetmiştir. Hadis var bu konuyla alakalı. Kasdın neyin? Şu, şu oturuş şekli. Anladınız mı? Artık sen bunu orada nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Yani bu şekilde oturmak caiz değil. Şöyle dizleri dikip elleriyle bağlamak caiz değil. Neden? Değişik sebepleri var. Birincisi yer kapsıyor. Zaten cuma ne demek? Çok kalabalık. Çok fazla insan gelince herkes böyle otursa hiç kimse yer kalır mı? Almaz. Birincisi bu. Yer kapladığından dolayı. İkincisi, şimdi bizde sıkıntı yok. Bizim giyini şeklimizde. Arapları düşünün. Hep uzun elbiseler var. Mahremiyet noktasında sıkıntı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı. Ondan sonra üçüncüsü de ne? Mesela bunu İbni Hacer söylüyor. İbni Hacer miydi? Ya İbni diye ya da Nevoviydi. Şu an tam hatırlayamıyorum. İkisinden biri ama kesin. Diyor ki bu şekilde oturmak abdest bozulabilir. Bir de insana uyku basar. Böyle bir şey olmaması için diyor böyle oturmak hoş değil. Düşünsene camidesin 5000 kişi oturuyor. 5000 kişi bile olmasına gerek yok. 100 kişi olsun ama tıklım tıklım olsun. Sen en ön safa gelmişsin. Böyle oturdun abdestin gitti gayri. E o kadar insanlar arkaya nasıl geçecek? Bak hem sana eziyet hem insanlara eziyet. Böyle gibi hikmetleri söylüyorlar. Peki abi şunu sorayım Allah için. Bu kadar hassasiyet neden dolayı? Yani oturmaya... Onun sonra insanlarla konuşma, ticarete karışılması, insanların aradığı şey noktasında Ali'sat (a.s.)'ın bir duayı etmesi neyden dolayı bakın bir hadis okuyalım. Diyor ki Ali'sat (a.s.) bir kimsenin mescitte cemaatle kıldığı namaz, iş yerinde ve evde kıldığı namazdan 20 küsür derece daha fazladır. Bazı hadislerde 25 diyor, bazılarında 27 diyor. 27. Diyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ondan sonra şöyle ki bir kişi güzelce abdest alırsa ondan sonra başka hiçbir maksatla değil sadece namaz kılmak üzere mescide gelirse camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Her adımda. O zaman burada neye teşvik var? Yürüyerek mescitlere gitmeye teşvik var. Mescide girince de Namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap alır. Mescide girdi namaz kılmıyor ama namazı bekliyor. Oturmuş böyle namazı bekliyor güzel bir şekilde. Rabbini tefekkür ediyor. O oturduğu zaman var ya aynı namaz kılıyormuş gibi ecir alıyor. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bakın iyi dinlen ama bak şartlara bağlayacak şimdi. Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği, ve abdestini bozmadığı sürece, bak üç şey sayıyor. Burayı unutmayın tamam. Eziyet vermiyorsun, yerinden kalkmıyorsun, abdestini de bozmuyorsun. Böyle yapmadığı sürece melekler der ki Allah'ım ona merhamet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. Diye melekler yalvarıyor alemlerin Rabbine. Bukhari ve Müslümin hadisi. Aleyh. Bakın mükafat bu kadar büyük olduğundan dolayı Allah'u alem, e Rabbim en iyisini bilir. Aleyhisatü Vesselam o kadar konuşmuş o insanlar hakkında. Neden? Ya düşünsene sen orada Rabbin tarafından bağışlanmak için gidiyorsun. Rabbine yaklaşmak için gidiyorsun. Belki bir ruhun daralmıştır dünyadan diyorsun. Ya bir Rabbimle konuşayım. Ondan sonra biri geliyor hacı 100 olur mu? Olmaz. 120 olsun. Abi değişen var mı? Yani bağırıyor konuşuyor. Tamam mı? Yok abi sadece boyalı. Abi ekspertize soktun mu? Bu bütün ortamındaki maneviyata bozmaz mı? Bozar abi. Olmaz bak bu olmaz. Hadi diyelim ki böyle bir ortam var. Gerçekten Müslümanların Allah'ı zikretmiş olduğu bereketli bir ortam var. Ben oraya geldim ve dünyevi bir konuşmakla o adamın huşusunu kaçırdım. Bir ticari konuşmakla telefonda o adamın huşusunu kaçırdım. Ben bunun hakkını nasıl ödeyeceğim? Bu ne saymış olduğumuz hadisteki meleklerin duasından mahrum kalırsa ben bu adamın hakkını nasıl ödeyeceğim? Ondan dolayı ahi dikkat etmek lazım. Ama bakın şartları da söyledik. Yerini değiştirmeyecek. Yani kalkıp gezmeyecek. Sanki turist gibi gezmeye gelmiş Ayasofya'yı Anlatabiliyor muyum? Öyle değil. Burada kast o değil. bak Aleyhisselatü Aslan diyor. Yerinden kalkmayacak. Kimseye eziyet etmeyecek. Ondan sonracığıma. Bir de abdestini bozmayacak. Burada aslında şunlara da teşvik var. Müslüman her zaman abdestli olması lazım. Abdestsiz gezmeyelim abi. Allah için abdestsiz gezmeyelim. O zaman şunu da anlıyoruz. Sen iyi niyetle çıktın. Güzelce abdestini aldın. Tamam. Ondan sonra yola geldiğinde her adımda derecen yükseldi, günahın azaldı. Geldin mescitte, oturdun ama Müslümanlara eziyet verdi. Bütün ecir gitti. Allah muhafaza buyur. Bakın burada şöyle de bir şey var. Ya tamam o zaman ben oturayım, ne yapayım? Zaman israfı yapayım. İşte caminin nakkaşlarına bakayım, şöyle güzel fayanslara bakayım, şöyle sayayım, bakayım acaba tavanda kaç tane spot var? Bu zaman israfıdır. Kast edilen bu değil. En bereketli zamanı neyle geçireceksin? Rabbini zikretmekle Kur'an okumakla, anlatabiliyor muyum ahi? Veyahut ahireti anmakla, cennet cehennemi tefekkür etmekle faydalı şeylere geç Zaman israfı yapmayacaksın. Evet. Ondan sonra, subhanallah, önemli mesele daha var. Bu daha çok namaz kıldıranları ilgilendiriyor. İmam Müslümanlara karşı yumuşak olması lazım. Bakın tekrar ediyor İmam Müslümanlara karşı yumuşak olması lazım. Kastım ne? Kastım şu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Namaz kıldırıyor. Biliyorsunuz bebek ağlıyor. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Namazı kısaltıyor. Evet arkasında mesela çok yaşlı sahabeler oluyor. Namazı kısaltıyor. İmam bu konuda Müslümanları gözetmesi lazım. Bakın bu konuda Aleyhisselatü duası var ha. Subhanallah. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allahümme men veliye min emri şey'en Ey Allah'ım kim benim ümmetimden ümmetimin bir işini üstlenirse ve şakka aleyhim ve ümmetime zorluk çıkarırsa Feshkok aleyh. Sen de ona zorluk çıkar. Allah bak, bir de bak şöyle, bu sadece namaz için geçerli değil ha, bu her şey için geçerli. E ahli, o zaman bugün ilimsizce İslam hakkında konuşuyor, fetva verenler nasıl yapacaklar ya? Han Rabbim bizleri hakka isabet ettirsin. Bak diyor ki, yarab kim benim ümmetimden bir iş üstlenip de zorluk çıkarırsa sen de ona zorluk çıkar. Ondan sonra öbür tarafta, "Waman Ve waliy min amri ummi şeyan". Diyor ki ama benim ümmetimden bir işi yüklenip de fe bihim, onunla merhametli olursa, yumuşak olursa tamam e, diyor ki ondan sonra aleyhissalatü vesselam sen de ona karşı yumuşak ol. Bakın buradaki yumuşak oldan kası dinlen taviz ver değil. ha Yanlış anlaşılmaz. Yani burada kastedilen haram, masiyet falan değil. Ya hoca bugün çok yorulduk yatsın namazını kılmayalım. Kastedilen bu değil. Yanlış anlaşılmaz. Ya, biliyorsun Arkada adam namaz kılacak. Adamın ayağı acıyor. Ayağı kırılmış. İşte gipse takmış gelmiş. E sen şimdi Bakara suresini okursan yatsın namazında adama zulmü olmaz mı? Zulmü olur. O zaman ne yapacaksın? Yine cemaati gözeteceksin. Ama buradaki cemaati gözetmekten kasıt. Diyanet imamlarının yaptığı gibi değil ha. Onlara imam denilmez. Namaz kılma memuru denilir. Allah Azze ve Celle onlara hidayet eylesin. Hidayet etmeyecekse onlara kahru perişan eylesin. Çünkü insanların iman olmasının en büyük engeldir ha. Neden? Sen orada normal namaz kılıyorsun, Adamlar sana kılıyor. Ya sen ne uzattın ya? Halbuki uzatmamışsın. Çünkü ne de? Sünnet üzere namaz da kılmıyorlar. Anlaşıldı mı inşallah? Bakın şimdi birkaç ahlak ile alakalı konuşalım. Türkiye'de konuşmamız lazım. Neden? Türkiye'deki mescit anlayışı yani daha doğrusu cami anlayışı sünnete uygun değil. Örnek veriyorum. Mescitlerde sırt üstü yatmak caizdir. Bizim dinimizde. Mescidlerde sırt üstü yatmak caizdir. Sen şimdi git. Ayasofya'da tam ortada sırt üstü yat. ne yaparlar? Heh. Bak ne anlıyorsun? Sünnete uygun değil. Neden? Bakın Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhü aleyhissalatü vesselam böyle yaparak gördüğünü söylüyor. Diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselamı mescidi nebovide sırt üstü yatarak gördüm. Haram olsa aleyhissalatü vesselam yapar mı? Mümkün değil. Demek ki caizdir. Hatta Said bin Museyyeb'den rivayet ediliyor. O diyor ki ben Ömer'in ve Osman'ın aynı öyle yaparak gördüm. Mescid-i Nebevi'de düşünsene. Cebrail'in yedi katsınmadan vahiy ile geldiği mescitte diyor ki sırt üstü yatıyorlardı. O zaman şunu anlamamız lazım. Aşırı bir ahlak tasavvuru. Aşırı diyorum bilerek. Aşırı bir edep tasavvuru İslam'dan değildir. Ya efendim işte biz mescitlerde yatamayız. Bu mescide karşı ayıptır. E mescitte yatılmazsa itikafı nasıl yapacak At gibi ayakta mı yiyeceksin? Böyle şey mi olur? Bak demek ki adabı ve ahlakı da İslam'dan öğrenmemiz lazım. Bu da nasıl sadece olur abi? Kur'an'a ve sünnete doğru bir şekilde vakıf olduğumuzda olur. Yoksa başka şekilde olmaz. Kıbleye doğru oturabilir miyiz? Kıbleye doğru ayaklarımızı uzatabilir miyiz? Kıbleye doğru yatabilir miyiz? Bir ittifak caizdir. Hiç kimse buna mekruh o buna benzer haram zaten kimse diyemez. Çünkü haram olması için bir şeyde ne olması lazım? Nasıl olması lazım? Ha sen hürmeten yapmasın bu senin faziletindendir. Sıkıntı yok. Ama bunda bir kerahet yoktur. Bil ittifak ha. Bil ittifak. Bunda bir kerahet yoktur. Ama Türkiye'de yaparsa sıkıntı olur mu? Yüksek ihtimal sıkıntı olabilir. Şimdi yatmayı söyledik. Uykuyu da söyleyelim. Mescitlerde uyumak bil ittifak icma ile caizdir. Çünkü neden? Ashabı suhfe nerede yatıyordu? Mescitte yatıyordu. Mescitte uyuyordu. Mescitlerde uyumakta hiçbir sıkıntı yoktur. Hatta Nafi'ye, İbn Ömer'in kölesi İbn Ömer'den rivayet ediyor. Abdullah İbn Ömer. Bir de Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma neyle meşhur? Sünnete çok sağlam bir şekilde e, bağlı kalmakla meşhur, değil mi? Diyor ki Ömer radıyallahu anhu bana şöyle söyledi. Ben gençken Evlenmeden önce mescitte uyurdu. Görüyoruz ki mescitlerde uyumakta Allah'ın izniyle bir problem yok. Ben bunları ne için söylüyorum? Bakın tekrar söylüyorum. Aşırı saygı, aşırı hürmet, aşırı edep, aşırı ahlak. Bunlar hepsi aşırılıktır. Bizim dinimizden değildir. Onun için söylüyorum. Yani burada ne kadar aşırıya gidersek o kadar iyi olur babında. Öyle bir şey yok. Çok yorulmuşsun. Ya efendim işte mescitte uyumak ayıptır. Hayır öyle bir şey yok. Mescitte uyumak niye ayıp olsun? Bu İslam'ın getirmediği cahiyyenin ahlakıdır. Bizim ahlakımız değil. Bakın şunu da söyleyeyim Allah'ın izniyle. Mescitte ilim için ses yükseltmek caizdir. Yani düşünün mescitte oturuyoruz ve bir şey anlatıyorum. Bunun için ses yükseltmekte bir beis yoktur. Caizdir. Hatta bunu nerede yapmıştı? Bukhari'nin derslerinde yapmıştı. Hatırlıyor musun? İlim öğretmek için sesin yükseltilmesinin caiz olduğu bab. Ama o lakin, lüzumsuz şeyler için ses yükseltmek caiz mi? Değil. Bak daha adam ne dedi? Kim benim kırmızı devemi gördü? Aleyhisselatü Vesselam ne ona? La Anlıyoruz ki hayırlı, ilmi şeyler için sesi yükseltmek caizdir. Ama lüzumsuz şeyler için sesi yükseltmek caiz değildir. Bu fetva i̇bn Hacer söylüyor. Fethül barisinde Ama o zaman şöyle bir soruyla karşı karşıya kalırız. Mescitlerde hiç mi dünyevi konuşamayız? Yani mescitlerde dünyevi şeyleri konuşmak kökten haram mı? Hayır mescitlerde dünyevi şeyleri konuşmak caizdir. Önce delilleri zikredelim. Ondan sonra şartlarını söyleyelim inşallah. Mesela Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yapmıştır. ashab mescitte onun yanında konuşuyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman buna itiraz etmedi. Haram olsa Aleyhisselatü Vesselam itiraz etmesi gerekmez miydi? Gerekirdi değil mi? Ondan sonra Enes İbni Malik rivayet ediyor. Diyor ki bir defasında Aleyhisselatü Vesselam mescidin içinde olduğu bir zamanda diyor yatsı için kâhmet getirildi. Aleyhissalatu Vesselam da diyor, bir kişiyle yavaş yavaş mescidin bir kenarında konuşuyordu. Kahmet getiriliyor. Tamam. Şimdi mescidin içinde mutlak manada konuşmak haram olsa Aleyhissalatu Vesselam konuşabilir miydi? Hayır. Hatta cemaat uyuyulayıncaya kadar sözü uzattı ve namaza durmadı diyor Aleyhissalatu Vesselam. Normalde asıl bu mudur? Asıl bu değil. Zaten hadisin başında ne diyor? Bir defasında. Devamlı böyle oluyor değil. Ama mutlak manada mescidin içinde konuşmak caiz olmasaydı Aleyhissalatu Vesselam konuşur muydu? Bir de bakın burada enteresan bir şey var. Sahabe ne konuştuğunu duymuyor. Bak sahabe aleyhissalat olsam ne konuştuğunu duymuyor. O zaman ne öğreniyoruz? Mescidde konuşuyorsan bile başkalarına eziyet vermeyecek şekilde sessiz konuşacaksın. Ha insanlar görüyor tamam ben Ahmet'le konuşuyorum. Eyvallah sıkıntı yok ama bak ne konuştuğumuzu duymayacak şekilde olması lazım. Yine nedir? Yine ortamın maslahatı kişinin maslahatından daha önce gelir. Ee, simâk bin Harb Rahimahullah. Diyor ki ben Cabir bin Semura'ya sordum. Şöyle sordum. Aleyhisselatü Vesselam'ın mescitlerinde bulunur muydun? Ona diyor ki evet ben çok bulundum. Diyor ki sabah namazını kıldığı yerde güneş doğuncaya kadar kalkmaz. Güneş doğunca kalkardı sallallahu aleyhi ve sellem zikirlerle meşgul. Bakın iyi dinleyin şimdi burayı. Sahabiler kendi aralarında sohbet ederler. Aleyhisselatü Vesselam zikir yaparken ha. Cahili zamanı hatırlar ve gülerlerdi. Cahili hakkında konuşuyorlar yani. Dünyevi olduğu çok aşikar. Bak ona sonra ne diyor? Aleyhisselatü vesselam da buna gülümserdi. Demek ki insanları rahatsız etmeyecek bir şekilde, sesin çok fazla sesli olmayacak bir şekilde, başkalarının kalbine fitne gelmeyecek şekilde dünyevi konuşabilirsin. Ama hangi şartlarda? Bir, namaz ile, zikir ile, Kur'an ile veyahut ilim meclisiyle meşgul olan insanları rahatsız etmeyeceksin. Bu birinci şart. Rahatsız edersen dünyevi konuşmak caiz olur mu? Hayır. Olmaz. Bakın dünyevi derken ticareti kastetmiyorum. Ticaret zaten caizdir. Anladınız değil mi? Buradaki dünyevi normal bir şey yani. Eski zamandan hatırlıyorum. bir ah, Şuraya yemek yemeye gitmiştik. Şöyle bir şeyler. İki, alışkanlık haline gelmeyecek. Bakın. Bu da önemli. Ya işte dünyevi konuşmak caiz. Ben sabahtan akşama kadar dünyevi konuşan mescidi. Öyle mi? Hayır. Alışkanlık haline gelmeyecek. Haram söz ve masiyet işin içinde olmayacak. Sen yani anlatıyorsun. Ya işte ben telefonda şöyle bir şey gördüm. Ondan sonra haram bir şey hakkında konuşuyorsun. Misal olarak söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Olmaz akir. Sen haram hakkında konuşamazsın. Caiz değil. Konuşman az, hayırlı amellerin daha çok olma şartıyla. Tamam, dünyevi konuşabilirsin. Ama ondan önce de ona göre bir şeyler yapmış olman lazım. İşte itikaftayız. 15 saat dünyevi konuşun 15 dakikada Kur'an okuyorsun. Öyle mi? Hayır, kastedilen bu değil. Hayırların dünyevi konuşmalarından ne olacak? Daha çok olacak. mescitte yemek yiyebilir miyiz? Meşcitte yemek yemek caiz midir? TC'ye göre sıkıntı olabilir. Mesela şimdi bir simit ekmek alırsa, gidip işte ben mescitte kahvaltı yaparım, senin yüksek ihtimal döverler yani. Ama o bizim dinimizde caizdir. Sahabe diyor ki biz de Resulullah ve Vesselam zamanında ne yapıyorduk? mescit et de yurduk, ekmek de yurduk. Anlıyoruz ki mescitlerde yemek caizdir. Neden? Hani bak mescit sadece namaz kılma yeri değil. Müslümanların birleşme merkezi. Anlatabiliyor muyum? Mescitlerin aslında en önemli özelliği bu. Sadece namaz kılmak için değil bugün oldu. Aslında biz bugün mescitle görmedik biliyor musunuz? Mescit görmedik yani. Bizim gölüğümüz sadece cami. Laik devletin içinde sadece sadece camide Allah'la konuşsun, ondan sonra hayata karışmasın. Biz böyle biliyoruz maalesef. Hakiki mescidler Rabbim bizi görmeyi nasip eylesin. Ama hangi kayıtla ye yemek yiyebilirsin? Temizleyeceksin kardeşim. Orayı o şekilde kirli bırakmayacaksın. Bazı insanlar zamanımızda, <gülüyor> kallah. Bazı insanlar mesela kısa zaman önce duydum. Diyorlar ki işte Ayşe annemiz Habeşistanlıların oyununa baktı. ki Doğru. Hadis o şekilde doğru. Biz de onunla alakalı konuşacağız. Ebeşistanlılar oynadı kendi oyunlarını. Ayşe annemiz de baktı. E halay etmek caiz. Halay oynamak caiz. Şimdi bak çıkardı hükmü bak anlatabiliyor muyum? Yani bu fıkıksızlıktır. Ben en en masum ifadeyle söyleyeyim fıkıksızlıktır. Şimdi olay şöyle. Bayram günü bakın bayram günü Habeşistanlılar mızrak oyunu oynuyor. Mızraklarla bir oyun oynuyorlar tamam mı? Zaten şöyle birincisi görüyoruz ki içinde haram olmadığı sürece oyun caizdir. Mescidin içinde olsa belki bu olay mescidin içinde oluyor. Hatta Ayşe annemiz diyor ben yanağımı aleyhissalatü vesselam yanağın yanına kattım. Ve aleyhissalatü vesselam bana sordu bakmak ister misin? Dedim evet diyor ben de baktım. Ondan sonra diyor bittikten sonra aleyhissalatü vesselam dedi ki yeter mi? Ben de dedim yettim her yani ben baktıktan sonra diyor. Aleyhissalatü vesselam dedi ki yeter mi? Dedi yeter gittim. Şimdi bakın niye mızraklarla oyun? Bunu şerh eden, ahliseler şerh eden alimler diyor ki cihata hazırlık olduğundan dolayı aleyhissalatü izin verdi. Bak alimlerin dediğine bak bizim beyefendi nasıl anlıyor? İşte halaya durabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Öyle değil ya. Birazcık insaflı olmak lazım ya. Yani. Burada cihada teşvik var aslında. Cihada teşvik var. Aslında ulaşılmak isteyen o. Neden? e alem demekle beraber Habeşistanların mesela değişik teknikleri var mızrak tutmaklarda. Diğer sahabeler buna şahit olup öğrensinler diye Aleyhisselatü Vesselam buna müsaade etmiştir. Ama o öyle olmasa bile görüyoruz ki mescidin içinde oyun oynamakta bir beysi yoktur. Ama bak yine hangi şartla? İnsanlar rahatsız etmeyecek şartta Bir de şöyle bir şey var. Bayram günü bu yapılıyor. Yani öyle bir şekilde anlatıyor ki sanki sahabe her gün halaya durmuş mescidin içinde. Anlatabiliyor muyum ya? Öyle bir şey yok ya. Bu bayram günü yapılıyor. Bayram günü de neşe günüdür. Mutluluk günüdür. Bu günde yapılmayacak da ne zaman yapılacak? O zaman şunu da anlıyoruz. Mescitte bayram günleri özel organizasyonlarda yapılabilir. İşte çocukların efendim tiyatro oynamasıdır, neşit söylemesidir. İle ahir günlerde olabilir. Bunda bir beis yok yani. Şimdi bakın çok enteresan bir hadis okuyacağız Allah'ın izniyle. Çok enteresan bir hüküm çıkaracağız. Yani biz çıkarmayacağız. Alimeye çıkarmış olduğu hükmü dinleyelim. Bakın önce hadisi okuyalım. Şimdi Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyor ki Ömer İbni babası için söylüyor. Pazarda ipekten hulle satılırken buldu. Tamam mı? Şöyle güzel bir elbise. İpek'ten bir elbise ha. İpek'ten bir elbise satın. Ondan sonra o onu aldı. Ömer radiyallahu anh'ı aldı. Ve aleyhisselatü vesselam'a getirdi. Başka rivayetleri de var. Mescide giriyorlar mesela mescide asılmış. İpek'ten çok güzel bir elbise. Tamam Ömer radiyallahu anh'ı getiriyor. Diyor ki ya Rasulallah bunu satın alsan da bayram günleri ve heyetler geldiğinde özel günlerde giysen süslensen nasıl olur? Bak aleysat versam ondan sonra ne diyor? Bunu giyen ahirette nasibi olmayan kişidir. Ve o bunu giyen ahirette bunu giyemeyecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam? Anlıyor musunuz? Şimdi alimler burada ne hüküm çıkarmışlar biliyor musunuz? Bayram günlerinde ve cuma günlerinde, özel günlerde Mescid için süslenmek caizdir. Bak tekrar ediyorum. Bayram günlerinde, cuma günlerinde, özel günlerde süslenmek, erkek için güzel elbiseler giymek caizdir. E biz bunu bu hadise nasıl çağırdık? Şimdi şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam ipek elbiseye karşı geldi. Bunu cuma günde giymeye karşı gelmedi ki. Ve Veyahut bayram günde giymeye karşı gelmedi ki. Ve Veyahut özel günde, heyetlerin geleceği günde... Giymeye karşı gelmedi ki. Eğer cuma gününde veyahut heyetler geldiğinde özel günde bunu giymek yasak olsaydı, Ali olsa müdahale etmez miydi? Ederdi. Subhanallah, acayip değil mi? Allah azze ve celle bize basiret versin. Yani alimler, Allah'a Baali çok güzel şey yapmışlar. Ya yani Allah için sorayım bakın biz bu hadisi okuduğumuzda bunu anlar mıydık? Zor yani Allahu alem. Ee, bir tane mesele daha söyleyeyim. O da bugün çetrefilli olabilir. Normalde mescitlerde Ayakkabıyla namaz kılma sünnettir bile. Hatta haline sünnet olduğunu söylüyor. Çünkü çok fazla rivayetler var. Mesela bir namazda Aleyhisselatü Vesselam Buharinin hatta hadisi olması lazım. Namaz kılıyor. Namazı çıkarıyor bir tarafını, Bir tane ayakkabısını çıkarıyor namazda. Tamam? Sahabe de namazın için ayakkabısını çıkarıyor. Hepsi çıkarıyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam onlara soruyor. Siz niye çıkardınız? Diyor ki ya Resulallah biz zannettik ki sana vahiy geldi. Yani artık bundan sonra ayakkabıyla kılamayız diye. Yok ki, Yok öyle değil diyor. Benim Terliğimde necaset vardı ayakkabımda. Cibril geldi ona haber verdi. Ondan dolayı orayı ben çıkardım. Bak eğer ayakkabıyla namaz yasak olsaydı sahabenin söylediği gibi Aleyhisselatü olsam ne demesi gerekirdi dedi. Artık bundan sonra yasak kılındı. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Burayı da anlamak lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin tabanıyla bizim mescidlerimizin tabanı aynı değil. Orada halı falan yok ahim. Topraktan yani. O zaman toprak üzerinde ayakkabıyla namaz kılmaktan daha normal bir şey yok ki. En normal şey. Yani rica ediyorum TC'nin camilerine ahi şeyle girmeyin <gülüyor> ayakkabıyla girmeyin. <gülüyor> yani buradan inşallah bunu anlamayın tamam? En iyisi de kış günü. Onun üstünde görürsen hacıamlar asa ne yapıyor? Bak ben çok iyi hatırlıyorum aklıma çok iyi geliyor. Fatih cami'ndeyim bugün. O zaman İstanbul'da oturuyordum. İçeriye bir tane topal geldi. Elinde golduk değnek üzerinde adam içeri geldi. Ayağında da ayakkabıları yok. Bir tane hacamcı griz geçirdi. Oo barvah gibi böyle tam benim ne oldu ya? Adam da arar. Hacı bunu bir bağırıyor, bir bağırıyor. Sen diyor koltuk değneğin oradan niye o poşet yapıştırmadın? Ha, dışarıda onunla geziyorsun. Şimdi gelip buraya şöyle, bırak ayakkabıları. Adam koltuk değneğine bile müdahale ediyor. Ben de ona izah ettim. Bak dedim bu kafayı yemiş. Mecnundur sen. En iyisi bir şey bağla. Sen bu seni rahat bırakmaz gayri. Ondan dolayı bazı yerlerde Müslümanların maslahatını da gözetmek lazım. Şimdi benimle Gazi abi mescide girdik. Ayakkabıyla namaz kılıyoruz. Ne yaparlar bize? Onun için bir şöyle söylüyoruz. Mesela dışarıda olsun. Ondan sonra kendi dükkanında olsun. Halı olmayan bir yerde olsun. Doğada olsun, sıkıntı yok. Necaset görünmediği sürece ayakkabılarla namaz kılmakta hiçbir beis yok. Tamam. Üzerine mest ol, etmiş olman falan şartı da yok. Yani olduğu gibi abdestliysen ayakkabıyla namaz kılabilirsin. Ama tabii hanlılı ortamlarda bunu yapmak çok da münasip değil. Evet. Şimdi en başta zikretmiş olduğumuz önemli bir meseleye gelelim. Kadınlar mescide gelebilir mi? Kadınların mescide gelmesiyle alakalı Bizim şeriatımız ne demiş? Dinimiz ne demiş? Genel kaydı şudur. İyi dinleyin. Aslında bunu ispatlayalım da inşallah. Dini bir yasağı ihlal etmediği sürece kadınları mescidde men edemezsin. Bakın tekrar söylüyorum. Bir yasak, bir masiyet söz konusu olmadığı sürece karın istediğinde onu mescidde men edemezsin. Asıl hüküm budur. Tamam mı? Bununla alakalı inşallah Hadisi de okuyalım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kadınlarınız mescitlere gitmek için sizden izin istedikleri zaman onları mescitlerden men etmeyiniz. Bak biz Müslümanız, biz buna teslim oluruz. Asıl hüküm budur. Peki hangi kadın men edilmez? O zaman mutlak manada kadınları salalım, hepsi gitsin gayr. Öyle mi? Öyle değil. Hangi kadın men edilmez? Şöyle. Şimdi bu hadisi şerh eden alimler diyor ki, bir, kadın kocasından izinli olması lazım. Çünkü neden? Kocasına itaat etmek vacip, farz. Camiye gitmek farz mı kadın için? Değil. Hatta Abdullah ibn-i Mesud diyor, kadının en faziletli namaz kılacağı yer kendi evindedir. Bir, kocasından izinli olacak. İki, hicab sağlam olacak. Yabancılara haram olan bir yer açılmayacak şekilde gitmesi lazım. Anladın mı kardeşim? Bak yine ne önemli? Cemiyetin maslahatı. Şimdi kadın, herhangi bir kadın diyelim izin aldı ama kendisini aslında göz, göstermek için gidiyor. Buna izin verilir mi? Buna izin verilmez. Bakın, fitne uyandıracak şeyler varsa, ondan sonra imanı zayıf olan insanları tahrik edecek şeyler varsa, o zaman işin rengi değişir. Çünkü neden? Hükmün illeti değiştikçe hükmün kendisi de değişir. Habire kötü insanları kendine çekiyor. Kadını kastediyorum yani şekliyle, şemaliyle, elbisesiyle. Habire kötü insanları çekiyor. Ondan sonra kalbinde şüphe olan insanların aklını çeliyor. Koku sürüyor. Hijabında da sıkıntı var. Bu kadınların camiye gelmesi bırak izin verilmeyi. Mescide gelinmesinde geldiklerinde kovulurlar. Müslümanlar buna izin vermez. Anlaşıldı mı? Peki kadın tesettür değil de teberrüt yapıyor. Buna izin verilir mi? Hayır. Açılıp saçılıyor. İzin verilir mi mescide Ve Şey mi olur? Peki biz mi bunu diyoruz gelemez? Vallahi ben demiyorum. Müminlerin annesi Ayşe diyor. Bakın Ayşe radıyallahu anha İmam Kurtubi tefsirinde rivayet ediyor diyor ki o şöyle diyordu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanda yaşamış olsaydı Beni İsrail'in yaptığı gibi kadınların mescitlere çıkmalarını yasaklardı. Bu Ayşe anne mi söylüyor? Hani Resulullah'tan ne kadar çok sonra söylemiş olabilir ki? Demek ki bak zaman değişmiş. İşin rengi değişmiş. İşin hikmeti, işin illeti değişmiş. O zaman hükmü de değişir. Bakın. E, Bedrettin el-Ayni, Bukhari Şarihi biliyorsunuz. Bukhari Şarihi yaptığımızda ondan çok çok okuyoruz. Bu konu hakkında mesela Ayşe annemizin bu sözü hakkında konuşuyor. Diyor ki Allah için şurayı dinle. Aslında meselenin özeti Ayni söylüyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh annemiz bu zaman kadınlarının çıkardıkları çeşit çeşit bidatlarla ve münkeratı yani fuhşiyatı, kötülüğü görmüş olsaydı diyor vallahi ki vallahi o demiyor ben söylüyorum diyor onun sözleri daha şiddetli olurdu. Bir de aynı ne zaman yaşanmış? Olmuş 500-600 sene. Bugünü görseyseniz yenirdir. Ondan sonra diyor ki üstelik o zamanın kadınlarının çıkardıkları yenilikler, bidatler bu zaman kadınların çıkardıkları yeniliklere nispeten Minicik kalır diyor. Küçücük kalır. Binde bir kalır diyor. Allah için soruyorum. Bugün kadınları görseydiler. Bugün tesettür adı altında. Sadece saçını örtüp bütün vücudunu pazarlayanları görseydiler. O zaman ne derlerdi dahi? Allah için soruyorum. Ya. Bakın. Şimdi iyi dinleyin. Ümmü Selam'ı annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aleyhisselatü ve vesselam namazı bitirip selam verdiğinde diyor kadınlar hemen kalkıp giderlerdi. Erkekler de diyor aynı o şekil Aleyhisselatü Vesselam ile beraber otururlardı. Aleyhisselatü Vesselam kalktıktan sonra erkekler kalkardı. Bak fitne olmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Peki neden bu uygulama? Şimdi birincisi Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde gezmiş en hayırlı insan değil mi? Bununla beraber en hayırlı öğretmen, en hayırlı muallim değil mi? Öyle değil mi? Sahabe de yeryüzünde gezmiş en hayırlı nesil değil mi? En hayırlı nesil. Bak buna rağmen aleyhissalatü vesselam safla alakalı ne dedi? Bak en hayırlı nesil. dedi Erkeklerin en önde kadınların en arkasında olması gerekiyor. Niye? Fitneye mahal vermemek için. Artı bak safları zaten ayırmış. Artı bu oradaki fitneleri önlemek için erkekler kalkmıyor namazdan hemen sonra. Bak oturuyorlar aleyhissalatü vesselam ashabı hakkında konuşuyoruz. Kadınlar gidiyor ondan sonra aleyhissalatü vesselamın ashabı gidiyor. Neden fitneyi önlemek için? Bak demek ki o zaman da olsa bile fitnelerin önü kesildiği zaman kadın mescide gidebilir mi? Tabii gidebilir. Ama kadın süslenmiş, püslenmiş, kokuyu sürmüş, lauz billah. Bu şekilde gelebilir mi? Hadi düşünsen sen mescide gidiyorsun. İşte Tövbe Suresi'nin tefsirini yapacaksın, cihatı anlayacaksın. Ama mescide gittiğin kapıdan önce de bir kadın geçmiş, onun kokusunu hissediyorsun içeri giderken. sen o derste ne anlayacaksın? Böyle şey mi olur? Vallahi bunlar kovulur mescitte. Anlaşıldı mı kardeş? Yani genel itibariyle şurada şunu söyleyebiliriz. Kadınlar erkeklerden ne kadar uzak olursa o kadar hayırlıdır. O zaman bugünkü mesela Müslümanların e, mescitleri diyelim. Normalde fıkhi noktada tartışılır bunların mescit olup olmadığı. Mesela önceden bir fırın dükkanı ondan sonra devşirmişler. İşte mescit diyorlar. Mescit midir değil midir bu tartışılır. Ben şimdi oraya girmeyeceğim. Çünkü işin fıkhi boyutunda değiliz. Kadınların ayrı bir yerde oturması mümkün ise saymış olduğumuz münkeratların önü de kesilmişse kadınlar bayram namazına da gidebilir, teravih namazına da gidebilir, ders dinlemeye de gidebilir, hiç sıkıntı yok. Ama kadınlar ayrılmamış, fitne mahal var, o zaman önlenmesi lazım. Anlaşıldı mı? Yani bu şekilde zaten bugün yapılıyor. Kadınların yeri ayrı, erkeklerin yeri ayrı. Bunda bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Buna muhafaza ediliyorsa, haremlik selamlığa bakabiliyorsa, ondan sonra geneldeki elhamdülillah Müslüman kadınların tesettüründe de bir sıkıntı yoksa o zaman Allah'ın izniyle problem yok. Ama o her kadın mescide gelebilir mi? Hayır. Eğer kadın affedersiniz hayız ise, lohusa ise kadınların, bu kadınların mescide gelmesi caiz değil. Bakın hayız olan, lohusa olan kadın mescide gelemez. İstisnalar müstesna. İstisnalar müstesna. Mesela bir gün Aleyhisselatü olsam Ayşe annemize söylüyor bana şu eşyayı ver diye bir mesciden. Ayşe annemiz diyor ki ben e, hayızım. Hasta olduğunu söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen bu konuda bir şey yapamazsın ki abi. bu senin elinde olan bir şey değil. Bak. Şimdi istisnai bir durum var ya o zaman izin veriyor ama genel itibariyle hayızlı ve luhusa kadın ne yapamaz? Mescide giremez. Bazı halinde şöyle söylemiş. Şimdi bunu da söyleyelim inşallah. Oradaki diyor illet mescidin kirlenmesinden dolayıdır. O zaman da mescid kirlenebilir. Ama misal veriyorum bugün artık teknoloji gelişmiş bu konudaki kadının yani ortayı kirletme illeti yok diyorlar ki bu kadın gelip mescidin bir kenarında oturabilir diyenler de var. Onu da söylemiş olalım inşallah. Peki mesela kadın hayız değil, lohusa değil ama özür kanı geliyor. Bu kadın mescide gidebilir mi? Bir ittifak gidebilir. Hatta müminlerin anneleri, Aleyhissalatu vesselam'ın hanımları özür kanı gördüklerinde şey diyorlar, müstehaza kanı gördüklerinde diyor itikaf yapmışlardı. Özür kanında Allah nazile bir sıkıntı yok. Onun fıkhını da Artık herkes kendine bakması lazım. Peki, şimdi meselenin sonuna gelelim. Allah'ın izniyle bitirelim. Bütün konuşmuş olduğumuz şeyler tabii ki de Müslümanların mescidi için geçerli. Yani bugün küfre çağırıp, şirke çağırıp, Allah'a savaş açmış hıyanetin mescidlerine tabii ki de konuşmuyoruz. Bu zaten anlaşılıyoruz dersin içinde tamam <gülüyor> Müslümanların mescidleri hakkında konuşuyoruz. Allah'ı tevhid eden, Allah'ı birleyen, İslam'a çağıran, İslam'ı yaymak için geçerli olan mescitler için geçerlidir. Yoksa bugün Allah'ın dinine hiyanet eden, Allah subhanahu ve teala'nın hakkını gizleyen, şirki meşrulaştıran, ondan sonra küfrü meşrulaştıran sözde mescit, özünde başka bir şey ki söylemem uygun olmaz, yerler için geçerli değildir. Allah subhanahu ve teala hayır üzere razı olduğu mescitleri bizlere, bizlere nasip eylesin insanları çağırıp insanların imanına vesile olduğumuz mescitler bize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle razı olmuş olduğu bir şekilde yaşayıp razı olmuş bir şekilde ölmeyi bize nasip eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.